Erzurumlu Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi, gençlik yıllarında Hızır Aleyhisselam'ı görmek ister. Onun bu isteğini öğrenen babası bir gün şöyle der. Oğlum Rüştü, Hızır Aleyhisselam'ı görmek ister misin? Ketencizade elbette isterim deyince babası şunları söylemiş. Öyleyse Ulu camiye devam et. Kırk sabah namazı kıl, Hızır Aleyhisselam'ı görmezsen gel yanıma. Ketencizade, babasının bu sözü üzerine her sabah namaz için Ulu camiye gider olmuş. O kadar hevesle gitmiş ki, cami'nin temizliğini, müezzinliğini yapmış. Hasretle Hızır Aleyhisselam'la görüşmeyi arzu etmiş. Fakat... Kırkıncı gün, sabah banyo yapması gerekmiş. Yıkanması, camiye yetişmesi zaman almış. Neredeyse namaz bitecekken namaza yetişmiş. İçinden yazık. Otuz dokuz gün zamanında geldik. Son gün Hızır'ı göreceğimiz zamanda geç kaldı. Olacak şey mi? diye geçirmiş. Ketencizade, bu düşüncelerle camiden çıkarken yanına bir ihtiyar yaklaşmış. Kurban niye böyle telaşlısın demiş. O da, sorma. Bugün Hızırı görecektim. Ona yetişemedim. Telaşım acelem bu yüzdendir. Yaşlı adam da, yavrum daha gençsin. Hızırı daha çok görürsün demiş. Ulu kapısından beraber çıkıp karşıya geçmişler. Yaşlı adam, Ulu caminin tam karşısındaki türbede yatan Ebu İshak, Kazi Runi Hazretlerinin türbesini göstererek, ''Gorban, Ebu İshak'ı bilir misin? Çok büyük zattır. Benim de askerlik arkadaşımdır. Gel hele birer Fatiha okuyalım.'' demiş. Birer fatiha okuduktan sonra ayrılmışlar. Yaşlı adam Erzurum kalesine çıkan sokağa Ketencizade'de taş mağazalar tarafına doğru yönelmiş. Ketencizade'nin az sonra yaşlı adamın Ebu İshak büyük bir zattır, benim de askerlik arkadaşımdır sözlerini hatırlamış. Bu nasıl olur? bu İshak 700 yıl önce yaşamış bir zattır. Nasıl asker arkadaşı olur diye düşününce yaşlı adamın Hızır Aleyhisselam olduğunu anlamış. Hemen geri dönüp ara sokağa koşmuş ama Hızır Aleyhisselam sır olmuş, kaybolmuş. Gariki bahri isyanım dakhilik ya allah yani isyan denizine bakmışım sana sığınıyorum ey allah'ın elçisi